اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سليدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن <سألنا> أصدق <أستقل> الحديث كلام الله وخير الهديي hed Muhammed Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'a l-aleykümselam. Ve şerrel umuri mehtefatuhâ. Ve kulle mehtefetin bid'a. Ve kulle bid'atin dalâle. Ve kulle dalâletin fil nâr. Ve ba'du muhterem kardeşlerim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtuhu. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzeriniz olsun. Kardeşlerim, imanın şubeleri dersimizin 47. şubesine ulaştık. Bu şubede günahların tövbe ile giderilmesi ile alakalı. Çünkü insanoğlu hakikaten Rabbisine karşı mankör, Rabbisine karşı günahkar bir vardık. Ama her ne zaman kendisini bağışlayan, kendisine merhamet eden, bir Allah'ın olduğunu bilirse, bu nedir? Her zaman için kendisi için bir avantajdır. Ama bunu bilmesi gerekir. Yani ben günah işlediğim zaman, günahımdan tövbe ettiğimde, günahımdan pişman olduğum zaman, beni bağışlayan bir Rab var, bir Allah var, inancına sahip olduğu zaman, ki hadislerde gelecek, işte Allah Azze ve Celle'yi de tövbeleri kabul eden kendisini bağışlayan olarak bulacaktır. inşallah. Konuyla alakalı olarak Allah Azze ve Celle diyor ki, وَتُوبُوا اِلَى اللّٰهِ جَمِيعًا اَيُّهَا la لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ Ey müminler! Allah'a toptan tövbe edin. Umulur ki, kurtuluşa edersiniz diyor Allah Azze ve Celle. تُوبُوا اِلَى اللّٰهِ Allah'a nasuh bir tövbe ile Tövbe edin diyor Allah Azze ve Celle. Peki nasuh tövbe nedir kardeşler? Nasuh tövbe Allah Azze ve Celle'nin kabul ettiği bir tövbedir. Ki bunun şartları vardır. Bir insan tövbe eder ve tövbesinde ne olur? Samimi olur. Pişmanlık duyar. Bir daha o günaha dönmemek için azmeder. Her ne kadar geri dönse de tekrar o günahı işlese bile gönlünde onu yapmamak için bir azim vardır. Yani o günahı işlediği zaman her zaman bir ne vardır? Bir pişmanlık, bir üzüntü, bir keder vardır. Çünkü sonuçta Allah'ın hoşuna gitmeyen bir ameldir bu. Ama tekrar Rabbisine dönerse inşallah Allah Azze, Allah Azze ve Celle'yi de bağışlayan tövbeleri kabul eden olarak bulacaktır. Ve yine Allah Azze ve Celle Zümer Suresi 54 ila 59. ayeti kelimelerinde buyuruyor ki, Azap size gelmeden önce Rabbinize dönün ve ona teslim olun. Sonra yardım göremezsiniz. Azap siz farkına varmadan ve size birdenbire gelmeden kişi Allah'a itaatte işlediğim kusurlardan dolayı bana yazıklar olsun. Gerçekten alay edenlerden idim. Yahut da Allah bana hidayet etseydi muhakkak sakinanlardan olurdum. Yahut da azabı görünce benim için dünyaya tekrar dönüş olsaydı da ben de iyilerden olsaydım demeden önce Rabbinizden size indirilen en güzel şeye uyun. Evet, ey insan olur. Ayetlerim sana gelmişti de onları yalanlamış, büyüklük taslamış ve kafirlerden olmuştur. Evet, sahih-i müslimde gelen rivayette diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam benim diyor kalbim gaflette bulunur da bu yüzden dolayı ben günde Allah Azze ve Celle'ye yüz sefer istiğfar ederim diyor. Şimdi bu rivayeti hiç düşündünüz mü kardeşlerim? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam gelmiş geçmiş bütün günahları mağfiret olunduğu halde Cennette Firdevs'il Ala'da olduğu halde, Refik'il Ala'da olduğu halde. Böyle bir peygamber günde yüz sefer Allah Azze ve Celle'ye istiğfar ediyor. Allah'ım beni bağışla diyor. Neden? Muhakkak Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bizler gibi değildi. En azından kendisi vahiyle muhatap bir kimseydi ve masum biriydi. Son masum insan Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dı. Ondan sonra masum bir kimse gelmemiştir ve kıyamete kadar da gelmeyecektir. Her insan muhakkak hatası vardır. Böyle bir peygamber neden günde yüz sefer Allah'a azze ve celle istiğfar ediyor? Allah'ım beni bağışla diyor. Şimdi kardeşlerin peygamber Aleyhisselam'ın hayatına baktığımız zaman sürekli vahiyle, Allah'ın zikriyle hayırla meşgul olan bir insandı. Ama işte sahabelerin günlük yaşantılarıyla alakalı bazı şeylerle uğraşmaktan veya savaştır, şudur budur gibi bazı şeylerden uğraşmaktan dolayı bazen ne oluyordu? Allah Azze ve Celle'nin zikrinden uzaklaşabiliyordu. İşte Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam'ın Allah'tan istiğfar dilemesinin sebebi de buydu kardeşlerim. Yani o hayatındaki zikirsiz geçen dakikaları, anları anlardan dolayı Allah Azze ve Celle'ye ne yapıyor? Günde yüz defa istiğfar ediyor. Peygamber Aleyhisselatu vesselam. Ve yine Allah Resulü aleyhissalatu vesselam diyor ki bir kul ki günahlarını itiraf eder. Ya Rabbi ben bunları işledim. Sonra da Allah Azze ve Celle'ye tövbe ederse Ya Rabbi ben bunları işledim sana yöneldim Tövbe ediyorum ya Rabbi dediği zaman muhakkak Allah Azze ve Celle o kimsenin tövbesini kabul eder. Ve yine buyuruyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Muhakkak ki Allah Azze ve Celle Geceleyin diyor. Gündüzleyin günah işleyen kimse için geceleyin ellerini açar. Ve yine geceleyin de diyor günah işleyen bir kimsenin Tövbesini kabul etmek için de gündüzleyin ellerini açar diyor Allah, Azze ve Celle. Allah Resulü Aleyhisselam. Bu ta ki güneş, doğa, güneş batıdan doğana kadar bu şekilde devam eder. Yani bir kimse günah işlediği zaman Allah Azze ve Celle bekler acaba kulum ondan dolayı tövbe edecek mi diye. Ki tövbe ettiği zaman da muhakkak tövbesini kabul edeceğini vaat ediyor Allah Azze ve Celle. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki Allah Azze ve Celle diyor bir konunun tövbesine o kadar çok sevinir ki hatta öyle ki diyor sizden biriniz devesine binmiş çölde devam eder giderler diyor. Ve devesinin üstünde kendi hayatını idame ettirebileceği her şey onun üstündedir. Yiyeceği içeceği her türlü malzemesi devesinin üzerindedir diyor. Bir yere konakladığı zaman devesi yanındayken birden bire devesinin kaybolduğunu görür diyor. Oraya bakar, buraya bakar ama devesini bulamaz. Artık hayattan ümidini keser. Çünkü ne su var, ne yiyecek var, hepsi devenin üzerinde. Çölün orta yerinde hiçbir hayat kaynağı yok. Şu ağacın gölgesine oturayım da ölümü bekleyeyim der diyor. Sonra gözlerini açtığında birden bire devesini yanında bulur diyor ve o anda sevincinden ya Rabbi ben senin ya Rabbi sen benim kulumsun ben de senin Rabbinim der diyor. Ve çok aşırı sevindiğinden dolayı hata eder yanlış söyler diyor. İşte Allah azze ve celle bu kimsenin sevincinden yani hayata tutunabilme, o deveyi bulduğundaki sevincinden, bir kulunun kendisine duyduğu sevinçten, tövbe ettiği sevinçten çok daha büyük bir sevinç duyar diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Ve yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, dahi Müslim'de gelen rivayette, Allah Resulü Vesselam bir kimseden bahsediyor. O kimse diyor ki, Vallahi diyor Allah Azze ve Celle falan kimseyi bağışlamaz dedi diyor. Bunun üzerine Allah Azze ve Celle buyurdu ki her kim ki diyor o Allah falanı bağışlamaz diyerek benim adıma konuşan bu cüretkar kitte kim dedi diyor. Vallahi ben falanca kişiyi bağışladım da onun bütün amellerini iptal ettim der diyor. Şimdi insan kardeşlerim hayatta şunu çok iyi bilmemiz gerekir ki kim olursa olsun, hayat yaşantısı ne olursa olsun falanca hisi, kişi cennettedir veya falanca kişi cehennemdedir sözünü söyleyemezsiniz. Akıbeti ancak Allah bilir. Yani hüsnül akıbet dediğimiz güzel sonuç kimindir? Ancak ve ancak Allah bilir. Çünkü kader bahtında bir kimse görünen kadarıyla cennetliklerin amelini işler işler, Sonra diyor cennetle kendi arasında bir arş bir karış e, yer kaldığı zaman cehennemliklerin amelini işler de cehenneme atılıverir verir diyor. Aynı şekilde bir bir kimse cennet cehennemliklerin amelini işler cenne, cehennemle kendi arasında bir karış kaldığı zaman cennetliklerin amelini işler de cennete giriverir diyor. Allah bilir biz bilmeyiz. O yüzden hiçbir zaman hayattayken falanca kişi cennetliktir veya falanca kişi cehennemliktir sözünü asla vasla ne yapamıyoruz? Söyleyemiyoruz. Ve yine diyor ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam yarın sahifesinde yani amel defterinde bolca istiğfar bulan kimseye müjdeler olsun diyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Ve yine buyurur ki aleyhissalatu vesselam Allah Azze ve Celle bir kimsenin tövbesini Ta ki diyor can, boğaza gelmeden, ruh boğaza dayanmadan yapılan bütün tövbeleri kabul eder diyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Yine buyurur ki Allah Resulü aleyhissalatu Allah dedi ki diyor, ey Adem oldu, sen benim için dua ettin, benden seni bağışlamanı, bağışlamamı ümit ettin. Öyleyse sen ne yaparsan yap. Yani bu şuurda olduğu müddetçe ben günah işlediğim zaman Allah beni bağışlar. Ben dua ettiğimde o benim duama icabet eder. Töze ettiğimde o benim tövbemi kabul eder. Şuurunda, bilincinde olduğu müddetçe ona yaparsa yapsın ben onu aldırmam diyor. Hatta öyle ki ey Adem oğlu, eğer senin günahların ta gö kadar ulaşsa ben seni bir o kadar mahfretka karşılarım diyor. Ve ey Adem oğlu sen yine yer dolusu günahlarla gelsen, hatarlarla gelsen, sonra da benimle hiçbir şirk koşmadığın halde karşılatsan, karşıma çıksan ve yine ben seni bir o kadar mağfiret karşılarım diyor Allah Azze ve Celle. Ve yine buyurur ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Etta'ibu <Sessizlik> minezzenbi kemenna zembele. Herhalde bunu hutbelerde duymuşsunuzdur. Etta'ibu minezzenbi kemenna zembele. Günahından tövbe eden kimse, tıp günahı olmayan kimse gibidir diyor. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam yine buyurur ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam her insan hatalıdır. İnsanların hepsi hatalıdır. Hatasız bir insan yoktur. Ve bu hatalı insanların en hayırlısı da ettevvabun yani Allah Azze ve Celle'ye tövbe edenlerdir diyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Allah Azze ve Celle bizlere güzelce tövbe etmeyi hepimize nasip eylesin kardeşlerim. Allah Resulü haber veriyor. Diyor ki oğullarından iki tane kimse vardı. İki kardeş kimse. Bir tanesi sürekli günah işler, öbürü ise ibadetlerde çalışır dururdu diyor. Her ne zaman öbür kardeşini günah işlerken karşılaşsa bak böyle yapma diye uyarırdı diyor. O da beni Rabbimle baş başa bırak diyerek onu her zaman reddederdi. Yine böyle bir gün o karşısındaki kimseyi uyardığı zaman vallahi Allah seni bağışlamayacak veya Allah seni cehennemine koyacak dedi diyor. İkisi de vefat ettiğinde Allah Azze ve Celle'nin huzuruna gelirler. Ve Allah Azze ve Celle diğer kişiye der ki senin benim ona karşı nasıl muamele edeceğimi sen nereden bildin veya benim mağfiretimden emin mi oldun diyerek o sürekli amel, güzel amellerle çalışan kimseyi cehennemine, öbürünü de cennetine koydu diyor. Abu Hureyre radıyallahu anhu, hadisi rivayet eden Ebu Hureyre radıyallahu anhu diyor ki vallahi o adam öyle bir kelime konuştu ki hem dünyasını hem de ahiretini heder etti diyor. O yüzden hakikaten kelimeler de çok önemli kardeşlerim. Biraz önce açıkladığımız gibi Allah seni bağışlamaz, Allah seni cennetine koymaz, sen kesin cehennemliksin gibi sözler Müslümanın söyleyeceği sözler değildir kardeşlerim. Allah Azze ve Celle dilediğini bağışlar, dilediğini azap eder. Çünkü Hüsnü'l-Hatim'e insanın nasıl öleceğini, hangi hal üzere öleceğini bilen yalnızca yalnız. Allah Azze ve Celle'dir. O yüzden kardeşlerim Allah Azze ve Celle bizleri bizlere Hüsnül Hatim'e nasip eylesin. İman üzere son nefeste imanla ölmeyi hepimize nasip eylesin kardeşlerim. Allah Resulü haber veriyor. Diyor ki bir kul günah işler. Sonra da der ki Ya Rabbi ben bir günah işledim beni bağışla. Allah der ki kulum kendisini Günah işlediği zaman kendisini bağışlayacak, bağışlayan bir Rabbi olduğunu bildi diyor. Ve Allah onu bağışladı. Sonra Allah'ın dilediği kadar bir zaman daha geçer diyor. Aynı kimse yine bir günah işler diyor. O kul der ki ya Rabbi başka bir, kul, başka bir günah daha işledim. Ya Rabbi beni bağışla dediler diyor. Allah der ki kulum kendisini bağışlayan bir Rabbi olduğunu bildi ben de kulumu bağışladım der diyor. Sonra beni bir zaman daha geçer diyor. Sonra okul gene bir günah işler diyor. Ve gene der ki ya Rabbi ben bir günah daha işledim beni bağışla. Allah da der ki kulun kendisini bağışlayan bir Rabbi olduğunu bildi tövbe etti de ben de okulumu bağışladım der diyor. Evet kardeşlerim Bu tabii ki bizim anladığımız şekilde işte ben günah işleyim, tövbe ederim, nasılsa Allah bağışlar şeklinde bir alayvari bir söz değildir kardeşlerim. Çünkü günah hiçbir zaman küçü, küçümselmez, küçük, e, küçük görülmez. Çünkü hepsi Allah'ın haram kıldığı şeylerdir. O yüzden bir kimse hakikaten bu hadiste anlatıldığı gibi yani istemeyerek yapılan bir günah, istemeyerek yapılan bir hata ama kul buna rağmen ya Rabbi ben bir günah işledim beni bağışla diyerek halisane şekilde ne yapıyor Allah Azze ve Celle yöneliyor Allah Azze ve Celleye yöneliyor ve kalpleri en iyi bilen Allah Azze ve Celle kulun kendisini bağışlayan bir Rabbi olduğunu bildi ben de onu bağışladım buyuruyor Allah Azze ve Celle evet burada kardeşlerim Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam bizlere Allah Azze ve Celle'ye nasıl da bulunacağımızı öğretiyor. Ve bu duaya da seyyid-ül istiğfar deniyor. Yani istiğfarın efendisi manasında yani Allah Azze ve Celle'ye istiğfarda bulunabilecek en güzel kelimeleri Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bizlere öğretiyor. Hepimiz inşallah kardeşlerim bu Allah Resulü Vesselam'ın öğrettiği bu istiğfar dileme duasını hepimiz öğrenelim ve Allah Azze ve Celle'ye bu kelimelerle istiğfarda bulunalım. Diyor ki Allahümme ente Rabbi la ilahe illa ente khalaqteni ve ana abduk ve ana ala ahdike ve va'dike mesteta'te e'udu bika min şerri ma sanat ebu'u leke bi ni'metike aleyh ve abu ubendim bağışırlı fennehu la yaghfiru illa allahım sen benim rabbimsin senden başka hakkıyla ibadet edilecek ilah yoktur ben senin kulunum ben sana verdiğim gücüm yettiğince sana verdiğim sözün üzerindeyim her türlü yaptığım şeyden sana sığınırım ya Rabbi. Üzerime olan nimetlerini itiraf ediyorum. Günahlarımı itiraf ediyorum. Beni bağışla. Çünkü günahları senden başka bağışlayan yoktur Allah. Im. Amin. Allah Resulü devamla diyor ki, her kim bunu gündüzleyin, kalbinden ihlaslı bir şekilde ve kesin olarak söylerse o gün... Eğer o günün akşamında öler ölürse o cennet ehlindendir diyor. Her kimde bunu geceleyin yine kalbinden ihlaslı bir şekilde ve kesin olarak inanarak bunu söyler ve o günün gecesinde ölürse inşallah o da cennet ehlindendir diyor Allah razı olsun. Bunun adı seyyid-i kardeşlerim. Allah Resulü'nü aleyhissalatu vesselamın bizlere öğrettiği istiğfar duasıdır. Bu kelimelerle bizler de bu kelimeleri öğrenip inşallah onlarla ne yapmamız lazım? Dua etmemiz lazım inşallah. O yüzden kardeşlerim demek ki gösteriyor ki Allah azze ve celle'den bağışlanma dilemek, ondan ümit etmek, dua etmek... Ne yapıyormuş? Günahların kefareti oluyormuş kardeşlerim. Allah'tan mağfiret dilemek. Allah'tan mağfiret edeni bağışlamasını ümit etmek ve Allah'a dua etmek. Ne yapıyormuş? Günahları siliyormuş. Günahlara kefaret oluyormuş. Ve yine istikfar günahları temizlemek için. Ve yine Allah Azze ve Celle'yi sevhid etmek, tevhid bu günahları hataları silen en büyük kefaretlerden bir tanesi. Allah Azze ve Celle hepimize hakkıyla tövbe eden kullarından eylesin. Ki Allah Resulü Selam'ın dediği gibi hepimiz hatalıyız. Hepimiz günahkarız. Ama bu hatalıların en hayırlısı da Allah Azze ve Celle'ye halis ihlaslı bir şekilde tövbe edenlerdir. Allah Azze ve Celle bizleri onlardan eylesin kardeşlerim. Evet, imanın 40. şubesi Serdar 48 maşallah. Evet, bu da kurban meselesiyle alakalı kardeşlerim. Bunları buraya kadar saydığımız 48 şube demek hepsi imandan kardeşlerim. Hepsi imanın bir şubesi. İnsan bunları yaparsa imanı ziyadeleşir. kamil olur. Her kim bunlardan eksiltirse imanı o derece ne yapar? <gülüyor> Eksidir. Şimdi i̇şte kurban meselesiyle alakalı kardeşlerim İslam'da kesilen üç çeşit kurban var. Birincisi hedi, ikincisi odhuye, üçüncüsü akıkkal. Hedi, hacda kesilen kurban. Odhuye dediğimiz şeyde kurban bayramında bizlerin yani hacda olmayan insanların kestiği kurban. Akıkkal da biliyorsunuz, çocuk doğduğu zaman ki akika rehin olarak doğar diyor Allah Resulü Selam. Kesilen kurbanın ismi de neymiş? Akika. Evet. Allah Azze ve Celle Kur'an'da Keser Suresinde فَسَلِّمْ رَبِّكَ وَنْحَرْ Rabbin için namaz kıl ve kurban kes buyuruyor Allah Azze ve Celle. Evet. Ve yine kurbanla alakalı ayetler Hac Suresinin 32 ila 30 yedinci ayetleri kelimesinde Allah Azze ve Celle açıklıyor. O ayeti okuyayım kardeşlerim. Haç 32 ve 37 arası Allah'ım diyor kurbanlık hayvanlardan kendilerine rızık olan verdiği şeyler üzerine Allah ismini zikretmeleri için her ümmete kurban ibadeti koyduk. Dira ilahımız tek bir ilahtır. Bu itibarla itibarla ona teslim olun ey Muhammed o huşu duyanları müjdere. Onlar ki Allah anıldığı zaman kalpleri titrer. Başlarına gelene karşı sabırlıdırlar. Namazı kılarlar. Kendilerine verdiğimiz rızıktan da infak ederler. Biz o kurbanlık deveyi de Allah'ın alametlerinden yaptık. Onda sizin için bir hayır vardır. Onları ayakları üzerinde durur vaziyette kurban ederken Allah'ın ismini anın, yanları üzerine düşünce de ondan kesip yiyin. Kıt kanaat geçinip istemeyene de, isteyecek durumda olana da yedirin. Belki şükredersiniz diye o büyük hayvanları sizin emrinize işte böyle boyun eğdirdik. Onların kanları da, etleri de Allah'a elbette ulaşmayacaktır. Fakat ona sizden takla ulaşacaktır. Allah'ın size dinin esaslarını öğrenmek hususunda hidayet etmesi dolayısıyla onu tekbir etmeniz için o koca hayvanları size işte böyle boyun eğdirmiştir. İbadetlerini iyi yapanların müjdele. Evet, bunlar... Kurbanla alakalı Hac suresinin 37'ye kadar olan ayetler kardeşlerim. Dediğimiz gibi üç çeşit kurban vardır Allah için kesilen. Hedi kurbanı ki bu hacda kesilen hac ibadetiyle alakalı kurbandır. Uduhiye dediğimiz kurban bayramında hacda olmayanların kendi memleketlerinde kestiği kurbandır. Bir de üçüncüsü vardır. Nedir? Hakikat kurbanı. Evet maalesef birçok insanın dikkat etmediği bir kurban kardeşlerim. Hakika. Ki hadisleri biraz sonra inşallah zikredeceğiz. Nesil ibn-i Malik radıyallahu anhu'nun rivayetinde diyor ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam kendisi alalı, alacalı iki kurban kesti diyor. Ben gördüm ayağını, kurbanı keserken o koçun o boynunun yan tarafına Ayağını koydu ki hayvanı ne yapsın daha güzel kesebilsin. O şekilde Allah Resulü Selam Allah'ın adını aldı. Bismillah dedi. Ardından da Allahu Ekber diyerek ne yaptı? O koçları Allah için kurban etti diyor. Allah Resul, e, Enes İbn-i Malik radıyallahu anh. Ve yine e, biliyorsunuz kurban bayramıyla alakalı hükümlerden bir tanesi kişinin Zilhicce ayının hilali göründükten itibaren kurban kesecek kimsenin saçından ve tırnağından bir şey almamasıdır ki Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem böyle emrediyor. Bunu senemeden genel rivayette Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem diyor ki her kim kurban kesecekse Zilhicce ayının hilalini gördüğü zaman o saçından ve tırnaklarından ta ki kurban kesene kadar hiçbir şey almaz. Bu nedir? Dini bir hükümdür kardeşler. Yine maalesef toplumumuzda bilinmeyen bir sünnettir bu. Her kim kurban kesmeye niyetlenmişse, kurbanını almışsa, kurbanını kesecekse, o kimse zilhicce ayının e, hilali gözüktüğü zaman, yani dokuz ki arada ne yapsın? Tırnağından ve saçından bir şey almasın. Bu ta ki kurbanını kesene kadar devam eden bir sünnettir. Ve yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın keserken söylediği, e, okuduğu dualardan bir tanesi ki en azından Bismillah, Allahu Ekber nedir? Bunun en azıdır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın söylediği sözde Bismillah, Allahümme takabbel min Muhammed ve âli Muhammed ve min ummeti Muhammed. Allah'ım Bismillah diyor, Allah'ım bunu Muhammed'den, Muhammed'in ailesinden ve Muhammed'in ümmetinden kabul et Allah Resulü aleyhissalatu vesselam ne yapmıştır? Kurbanını kesmiştir. Ve yine Dara e, radıyallahu anhu anlatıyor. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam namaz kıldıktan sonra bayram hutbesi verdi diyor. Sonra her kim bizim namazımızı kılmışsa, bizim kurbanımızı kesmişse ne yapmıştır? Bu nüsüke, bu ibadete isabet etmiştir. Her kim de namazdan önce yani bayram namazından önce kurbanını kesmişse, kesmiş ise o kurban hükmünde değildir. O sadece et için kesilmiş bir kurbanlıktır, koyundur diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Böyle deyince sahabeden Ebu Burde i̇bn Niyar ismi isimli sahabe diyor ki Ey Allah'ın Resulü ben e, namazdan önce kurbanımı kestim. Ben bildim ki bugün yeme ve içme günüdür. O yüzden acele etmek istedim ve bayram namazını kılmadan önce kurbanını teslim diyor sahabe. Bunun üzerine Allah Resulü aleyhissalatu vesselam o sadece et için kesilen bir koyundur kurban yerine geçmez diyor Allah Resulü Bunun üzerine sahabe diyor ki ey Allah'ın Resulü benim yaşını doldurmamış bir koyunum vardır onu kesebilir miyim? Allah Resulü Aleyhisselam, evet kesebilirsin ama bu sana özeldir başka kimse yapamaz diyor Allah Resulü Aleyhisselam. Buradan çıkan hüküm nedir kardeşlerim? Bir kimse bayram namazını kılmadan önce kurbanını kesemez. Keserse ne olur? Et olur. Kurban yerine geçmez. Yani kurban derken Allah Azze ve Celle'nin bize kesilmesini emrettiği kurban yerine geçmez. Bir kimsenin kurbanını kesebilmesi için şart nedir? Bayram namazını kılmak. Yani tıpkı namazın şartı nedir? Abdest almaktır. En şeyinden abdestsiz namaz olmadığı gibi kurban bayram namazı kılmayanında kurbanı geçerli değildir kardeşler. Ve yine Allah Resulü Aleyhisselam Sûresselam, kurbanların sıhhatiyle alakalı nasıl olacağına dair rivayetinde onların tek gözlü olmaması yani kördüğü belli olacak kadar tek gözünün kör olmaması ve yine hastalığı belli olacak kadar belirgin bir şekilde hasta olmaması ve yine belirli şekilde belli olacak şekilde topallık ve yine böyle çok aşırı zayıf cılız olmaması gerekiyor hayvanda kurbanlık yapılması kesilmesi gereken kesilecek hayvanda aranacak dört tane şart budur kardeşler topal olmayacak, kör olmayacak, hasta olmayacak, aşırı, yani kemikleri sayılacak şekilde e, zayıf olmayacak. Bu dört şart hadiste gelen şartlar arasında kardeşlerim. Evet. Yine kurban keserken Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Allah Azze ve Celle diyor her şeyde ihsanı iyiliği emrediyor. ediyor. Öldürdüğünüz zaman keserken güzelce kesin hayvanınızı ve keseceğiniz aletin bıçağında çok keskin olmasına dikkat edin ki hayvana eziyet etmeyin buyurur. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Evet. Kardeşlerim, akıkayla alakalı meselelere baktığımız zaman Allah Resulü bunu emretmiş ve insanlara da buna teşvik etmiştir. Ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam erkek için iki tane Kurbanın, kız, bir tane kurbanın yeterli olacağını bildirmiştir. Bunun da hükmü nedir? Diyor ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam her doğan çocuk akıkaya rehin olarak doğar. O yüzden e, onun için yedinci gün kurban kesilir, yine yedinci gün saçı tıraş edilir ve o yedinci gün ne yapılır? Adı, ismi koyulur buyurur Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Ve yine diyor ki çocukla beraber akikası vardı, onun kanını akıtın yani akikayı kesin ve ondan eza'yı nereye Allah'a Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Şimdi kardeşlerim ondan eza'yı giderin veya çocuk e, akikaya rehin olarak doğar meselelerini nasıl anlamamız gerekir? Veya çocuktaki o eza nedir? E, nasıl anlaşılması gerekir? Benim anladığım kadarıyla, kardeşleri ben kestiğim için biliyorum, yani çocuktaki bir rahatlamayı, yani geceleyin uykusunda olsun, diğer hallerinde olsun, çocuktaki rahatlamayı, bir ezayı gözde görülür bir şekilde ben giderdiğine şahit oldum. Tabii en iyisini bilen Allah'tır. Alimler bu konuda farklı yorumlar yapmıştır. Ama ben yaşadığım bir olay olduğu için, yani çocuğun biliyorsunuz yeni doğan çocuğun gecesi gündüzü belli olmaz. Ee, ağlaması, sancısı e, bitmez. Akika kesildiği zaman inanın kardeşlerim çocukta, o bebekte, yavruda gözle görülür bir şekilde rahatlamanın olduğunu e, ben gözlemledim. Tabi en iyisini bilen Allah'tır. E, Tabi tecrübesi olan, varsa, e, olan kardeşlerin varsa onu da inşallah paylaşabiliriz kardeşlerim. Evet. 49. şubeyle açıklayan açıklayalım kardeşlerim. Kısa bir konu. Çünkü ilerideki 50. şube uzun bir konu olduğu için tek derslik bir konu. 49. şubemiz de emir sahiplerine itaat etmekle alakalı. Çünkü Allah Azze ve Celle Nisa suresi 59. ayet-i kerimesinde Allah'a itaat edin, peygamberine itaat edin ve sizden olan emir sahiplerine de buyuruyor. Şimdi burada emir sahiplerinden kastın alimler, alim e, buradaki emir kasıt, e, sahiplerinden kastın alimler olduğunu söylemişler. Bir kısmı da işte bir seriyeye, bir e, savaşa orduya çıkıldığı zaman ordu komutanı olduğu da söylenmiştir. Konuyla alakalı biliyorsunuz meşhur bir kısa var sahabe zamanında sahabeler bir seriyede bir e, sahabenin komutanlığı altında sefere çıkıyorlar. Artık komutanın kızmasıyla mıdır? Yoksa şakacı biri olmasıyla mıdır? Allah'u u Alem bir ateş yakılmasını emrediyor komutan. Sonra da sahabelere o küçük orduya katılan insanlara bu ateşe atlayın diyor. Şimdi insanlar bana itaat edilmesi gerektiğini biliyorlar. Kimisi atlamak istiyor. Kimisi de diyor ki biz Zaten İslam'a ateşten kurtulmak için girmedik mi diyorlar. Daha sonra Medine'ye döndüklerinde Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'ı olayı aktarıyorlar. Ve Allah Resulü aleyhissalatü eğer o ateşe girmiş olsaydınız bir daha ne yapamazdınız? Çıkamazdınız buyurur. Allah Resulü Aleyhisselatu vesselam. Demek ki bu olay kardeşlerim emir olan insanlara itaatin de nedir? Bir çizgisini çiziyor. Belirli bir çizgiler içerisinde olduğunu gösteriyor. İtaat ne bir maruftadır. Yani başınızdaki insan, komutan veya emir, herkese kimse size Allah'a ve Resul Resulü aleyhisselatü vesselama itaati emrettiği müddetçe siz de ona itaat etmeye nedir? Üzerinize fazil etmek zorundasınız. Ama size masiyeti emrediyorsa Allah ve Resulü aleyhisselatü vesselama karşı gelmenizi kötülüğü emrediyorsa ne? Ona itaat etmemek farzdır kardeşler. Tam aksi. Şimdi emire itaatle alakalı diyor ki Allah Resulü Selam kim bana itaat etmişse muhakkak Allah'a itaat etmiştir. Her kim bana isyan etmişse Allah'a isyan etmiştir. Her kim emirine itaat etmişse bana itaat etmiştir. Her kim de emirine isyan etmişse bana isyan etmiştir buyurur. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bu yaz, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Ebu Zer'e diyor ki Ey Ebu Zer itaat et Habeşli bir bile olursa. Buyurur Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Niye diyor ki İşitmek ve itaat etmek e, Emir Sahipleri bir e, yani emre Müslüman bir emir Sahibine İşitmek ve itaat etmek vardır. Eğer hoşuna gitmese bile diyor. O, isyanı emretmediği müddetçe ona itaat etmek zorundasın. Eğer sana isyanı, Allah'a, Peygamberine isyanı emrediyorsa, فَلَا سَمْعَ وَلَا تَاَتَ Onun sözünü dinlemek ve ona itaat etmek yoktur buyurur Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Yine buyurur ki, la taat fi ma'fiyetin, ma maasiyette itaat yoktur buyurur Allah Resulü aleyhissalatu vesselam, inneme ta'ate fi ma'ruf, çünkü itaat etmek ancak ve ancak o ma'ruftadır, iyiliktedir, güzelliktedir. Ve ne sahabe diyor ki, i̇bn Ömer radıyallahu anhuma, bizler Allah Resulü aleyhissalatu vesselam'ı dinleyeceğimiz ve ona itaat edeceğimize dair beyak ettik. Allah Resulü selam da buna gücünüz yettiği müddetçe buyurdu. Aleyhisselatu vesselam. O yüzden kardeşlerim, bizim de başımızdaki emir konusunda konumunda olan insanlara o iyiliği emrettiği müddetçe bizim de ona itaat etmemiz gerekir kardeşlerim. Çünkü yaşadığımız toplumda, bir lidersiz cemaatin olması düşünülemez, bir komutansız ordunun olması düşünülemez, idare edilmeden yaşayan insanların nedir olması düşünülemez kardeşlerim. O yüzden cemaatler her zaman liderleriyle alınır, anılırlar. Biz İslam ümmetiyiz, bizim liderimiz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dır, onların varisleri de nedir, kimlerdir? Alimlerdir. Ve bizim de alimlere onlar itaatte yani e, e, marufta oldukları müddetçe bizlerin de onlara ne yapması? itaat etmesi gerekir. Yalnız masiyet nedir? Bunun dışındadır. Zaten buradan maksadımız bir alimi körü körüne taklit etmek, onun hatalarını da kabul etmek değildir kardeşler Çünkü hatadan beri olan yalnız ve yalnız Allah Azze ve Celle'dir. Masum olan da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 ahirette de iyilikler ve bizi cehennem azabından koru ya Rabbi. Son nefeste iman nuru mihrevimize nasip eriverdi. Subhanallahu bihamdik. Eşhedü en illa ve etûbü ileyk. Ve